Ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, yahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman